Yunia mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç. Merhaba. Dünya Mirası Adalar ekibi olarak biz hazırız. E, Derya Tolgay ben. Merhaba Asu Aksoy. Teknik Masada Selahattin Çolak ve her zamanki gibi bir konuğumuz var. Konuğumuzu çok uzun zamandan beri bekliyorduk. E, sevgili Fikret Toksöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neden uzun zamandan beri bekliyorduk? E, kendisi adalı olmasına rağmen bir türlü... Bize ayıracak vakti olmadı açıkçası. Bütün evet. <gülüyor> Türkiye'yi dolaşıyor. Çok yoğun evet Türkiye için çalışan bir ayrıca da. Ee, geldiğiniz için tekrar çok teşekkürler Fikret Bey. Ee, esasında en doğru zamanda geldiniz. Çünkü biz geçen hafta e, şuna başladık yani Şubat ve Mart ayları boyunca yapacağımız programlar bu yerel yönetim ve katılım başlıklı programlar olmaya başladı başladı ee... İlk programla geçen hafta açtık. İlk konuğumuz siz oldunuz. Daha sonra da zaten Adalar ilçesi belediye başkan adaylarını da davet etme evet. planımız var. Ve konuyu siz bu şekilde anlatacaksınız bize. Biz de sayenizde bilgileneceğiz. Ben kısacık sizi dinleyicilerimize bilgilerinizi vereyim. Kamu ve yerel yönetimler uzmanı. Ee, ...yönetişim danışmanı diyebiliriz evet. değil mi özellikle? Evet. Ama Ankara e, Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden sonra... ...kamu yönetimi uzmanı e, olduğu Fikret Bey... ...Manchester Üniversitesi'nde yerel yönetim üzerine çalışmalar yaptı. Yerel Yönetim Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. O de Türkiye temsilli temsil ettiniz. Daha sonra kamu hizmetinden ayrılarak sivil sektöre e, orada çalışmaya başladınız. Uluslararası Belediler, Belediyeler Belediyeler Birliği'nde baş danışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik, Ankara Belediye Başkan Yardımcısı sanırım bir de be, Belediye Başkanlığınız da var. Evet, TESEV'de iyi yönetişim programında e, çalıştınız. İyi yönetişim ve yerel yönetimler üzerine araştırmalar, makaleler, kitaplarınız var, katkılarınız var. A, ama benim aklımda e, en böyle e, önemli kitap iyi yönetişim el kitabıydı. E, her siyasetçinin okuması gerekiyor. Belki de sınava da girmesi gerekiyor ondan <gülüyor> bilemiyorum. Ülkemizde katılımcı demokrasinin ve ...kamu sektörü yönetim kalitesini arttırmak isteyenlerin bir başucu kitabıydı. Ben çok lafı uzatmayalım, vaktimiz az. Ee, evet, bu yönetişim başlayalım? meselesini, yani katılım meselesini... ...Adalar, e, belediye başkanlığı için aday olan bütün adaylara e, soruyoruz. E, yani bu katılım meselesi niye önemli aslında? Belki buradan başlayabiliriz, evet. yönetişim <gülüyor> derken, katılım derken ne yani önce Açık radyoya ve size teşekkür ediyorum. Hala bu meseleyi dert edenler var. Yani Türkiye'nin gündeminde bu biraz düşmüş gibi gözüküyor ama aslında derinden bunu hissettiren bazı emareler de yok değil. Şimdi katılım aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de iki kutuplu dünya yıkıldıktan sonra temsili demokrasinin yetmediği ortaya çıkınca bunu nasıl tamamlayacağız? Özellikle batıda meşruiyeti sağlamak için ne gerekiyor sorusu ortaya atıldığında. işte katılım temsili demokrasinin yetmediği durumlarda bu açığı kapatmak için ortaya çıktı. Çünkü temsili demokrasi beş yılda bir böyle oy vermeye gidiyorsunuz Bir de seçilen adam sayısı az. Yani her zaman diyelim evet. ki azınlıklar ya da kendisini azınlık hissedenlerin orada temsil edilmesi... Ya da kaybedenlerin orada temsil edilmesi mümkün olmuyor. Onların sesinin bir şekilde duyulması gerekiyor. Ee, bunun için bu çok önemli bir hamle olarak başladı. Aslında bunu da tetikleyen dünyadaki çevre sorunlarının gittikçe içinden çıkılmaz hale gelmesiydi. 1991'de Rio Konferansı'nda çevre sorunlarının artık sadece uluslararası kuruluşlar ya da devletler tarafından sorunların çözülemeyeceği anlaşıldığı için dendi ki en küçük birimden başlayarak herkes kendi gündemini yapsın ve herkesin içinde olduğu bir eylem başlasın. Ona o zaman Yerel Gündem 21 dendi. Ve bu program etrafında bütün dünyadaki yerel yönetimlerden başlayan işte köyden, mahalleden başlayan bir hareket başladı. Bu Türkiye'de de bir habitat toplantısı dolayısıyla daha da yaygınlaştı Herkes bu lafı duydu, katılım hesap verebilirlik ve şeffaflık lafı herkes tarafından anlaşılır hale geldi ve kullanılmaya başladı. O zamanlar işte bu bir heyecan yarattı Türkiye'de ve bu heyecanın etkisiyle işte bu yerel gündü etrafında gönüllü belediyelerde uygulanmaya başlandı. Daha sonra bunun uygulamaları Olumlu görünce yerel yönetim reformu yapılırken bu yönetişimle ilgili ilkeler belediye kanunun içine monte edildi. Şimdi belediye kanunu 6-7 alanda katılımı hesap verebilirliği öngören gerekli mevzuat var. Her şey tamam mı? Yani hiç eksik yok yasal açıdan bir şey yok. Aslında bu şey 96'daki bu hareket o anlamda başarılı, başarılı bir hareket. Başarılı tabi Belki şunu da söylemek lazım bu yerel gündem 21 sadece çevre yani işin çıkışı çevre ile ilgili ama şu da konuşuldu çevre meselesi sadece çevreyle sınırlı değil yani sosyoekonomik e, kalkınma ile insanların tabii. değil mi <gülüyor> e, refah ile evet, sürdürülebilirlik aslında hem ekonomi hem çevre hem fiziki, kültürel bütün bunları bir arada aslında tutan Tabii. bir şey olarak. Dolayısıyla çok kapsamlı bir Hale konu geldi. olarak hani belediyelerin belediye kanununa girdiğinde artık sadece bir çevre konusu da değil. Değil değil. Çünkü ayrıca zaten belediye kanununda sadece bu yönetişimle ilgili değişiklikler yapılmadı. Aynı zamanda belediyelerin yetki alanları da genişledi. Yani ekonomik kalkınma, işsizlikle başa çıkma gibi sorunlar da belediyelerin üstüne bir şekilde yıkıldı ya da evrildi. Çünkü refah devleti çok özellikle bu neoliberal politikalar dolayısıyla çok eleştirilmeye başlayınca devletler, ulusal idareler, ulusal merkezi hükümetler bu alandan çekilince bu alan boşlukta kaldı. Bu alanı yerel yönetimlerin veya işte gönüllü kuruluşların doldurması, işte zenginlerin hayır haklığına bırakıldı bir şekilde, yerel yönetimlere bırakıldı böylece şey meselesi çevre meselesi senin de dediğin gibi e, ekonomik sosyal bir, bir bir şeyin e, karmaşık bir toplu toplu şey haline geldi konu haline geldi. Bizde bütün bunlara rağmen bu iş neden uygulanmıyor? Uygulanmasında ne sorun var? Çünkü kanuna göre 1400'e yakın belediye var. Her belediyede bir tane kent konseyi olması gerekiyor. Ama 225 tane falan belediyede var. Yani devlet bütün ağırlığına rağmen 1400 şeyde belediyede, kentte bunu kuramıyor, kurduramıyor. Ama bunun sebebi çok hızlıca. Yani aslında bir taraftan demin bu refah devletinin çöküşü. Ve neoliberal... E, ...politikalar demek... ...aslında e, bir anlamda... ...kamu mesela mülklerine... ...özel sektör aracılığıyla... E, ...özelleştirmek... ...yani e, özel... ...teşebbüs yoluyla kaynakları... ...yürütmeye başlamak gibi... ...değil mi? Farklı evet. bir politikanın... ...yani aslında özel sektöre... ...endeksli Şimdi, bir politika ile... ...birlikte belki yani bu... ...kent konseyi katılım o anlamda... ...altı boşaltılmış Boşal. oldu... Doğru çünkü özellikle Marksistler bu, bu katılım meselesinin işte kapitalizmin ya da neoliberal politikaların tamiri için kullanılan bir yedek mekanizma olarak bakıyorlar. Ama her ya yani katılım şu veya bu şekilde etkili bir şey, etkili bir alet. Buna rağmen herkes kabul ediyor ki katılım işin esaslarından bir tanesi. Peki bu neden Türkiye'de uygulanamıyor? Bir kere bunun demokratik kültürle alakası var. O uzun bir konu ona girmeyelim. Ama demokratik kültür yanında bir de demokratik olarak zaruret olması lazım. Şimdi bunu açıklamak için Adana Büyükşehir Belediyesi'nden bir örnek vermek istiyorum. Biz on büyük şehir için bir araştırma yapmıştık Bilgi Üniversitesi'nde. Bu yaptığımız araştırmada belediye meclis üyeleriyle on büyük şehirde yüz yüze görüşmeler yaptık. Burada gördüğümüz bir şey var. Adana'da büyükşehir belediye başkanı MHP'li ama belediye meclisinde 3 parti eşit dağılımda. Dolayısıyla belediye başkanının bir kararı oradan geçirmesi çok zor. Bu yüzden e, Kent Konseyi çok faal kent konseyine de daha çok muhalif gruplar geldiği için kendisi muhafazakarları bir şekilde muha şey yapıyor, temsil ediyor. Daha ziyade seküler muhalif grupları temsil eden bir kent konseyi çok faal hale geldi. E işte çünkü zorluyor bunu. Zaten dünyaya yaygınlaşması Porto Alegre'de de baktığınızda böyle çıkıyor. Porto Alegre'ye sosyalist belediye başkanı geliyor. Belediyemesinde liberaller var. Kaynakların fakirlere aktarılmasını istemiyorlar. Adam bakıyor ki bu iş çok zor. O zaman diyor ki ben de mahallelerde toplantılar yapacağım. Halkın isteklerini şey yapacağım işte milyon e, imza toplayacak. Yaptığı için liberaller geri adım atmak durumunda kalıyorlar. Belediye bütçesi artık halkın katılımıyla hazırlanmış. İşte mahalle bazında ya da semt bazında. Bütçe dönüşüyor. Bu bütün dünyada işte yeni bir yaklaşım olarak anlatılmaya başladı. İşin e, enteresanı tabii ki Marksistleri de ha ha hakkı çıkaracak biçimde Dünya Bankası bütün ülkelere bunu örnek olarak göstermeye başladı. E, yani böyle bir hmm. gelişme <gülüyor> oldu. Ah, evet, yani. E aslında ben de bir soru soracaktım ama sen evet. sonra devam edeyim. Şimdi yani. aslında yani bu Türkiye'de yaptığınız araştırma tabii çok ilginç. Yani buradan e, bu büyükşehir, büyükşehir belediyeleriyle yaptınız ve meclislere baktınız. Meclisler belediye başkanlığı ve bu katılım mekanizmaları, kent konseyleri nasıl çalışıyor Hı. ya da çalışmıyor diye. Oradan bulduğunuz en önemli bulgu neydi? Yani e, bu katılım açısından yani kent konseyleri bazı durumlarda çalıştırıldı Bu aslında tabii biz kent konseylerine bakmadık ama Hı. şuna baktık. Belediye meclisi üyelerinin sivil toplumla ilişkilerine baktık. Hı, evet. İlişkilerini sorduğumuzda hemen hemen bütün parti temsilcilerinden aldığımız cevap çok ihtiyaç hissetmedikleri. Hı. Yani bunun da temel nedeni belediye meclisi seçiminde yatıyor. Çünkü belediye meclisi partilerin listesi üzerinden oluşuyor. Bir de orada böyle katmerli bir don sistemi uygulanıyor. %10 barajı var. %10 barajını geçmeyen hiçbir bağımsız kişi üye olamıyor falan. Bu bu nedenle belediye de evet. doğru dürüst oluşmadığı için katılım çok açıkta kalıyor. Yani partilere şey odaklı yönlendiriyor değil mi? Yani ya, bir yereldeki Tabii ki. Şey oy verenlerin aslında tercihlerini partiler üzerinden kanalize ediyor. Siz Ay, yani bağımsız bir aday olarak %10 barajını aşmak zor. Zor. Ve dolayısıyla bağımsız olarak mutlaka bir parti üzerinden Dengirmek gitmek zorunda kalıyorsunuz evet. değil mi? Bir de demin de benim tam sormak istediğim evet. soru buydu. Buyurun. Biraz da oradan devam edeyim. Sizin yerel demokrasi sorunsalı tam da bu bahsettiğiniz araştırmanın bir de kitabı var. Evet, ee, evet belediye meclisleri. Ee, bir kere e, katılım belki de bu meclislerin... Demin girdik ama ben başka bir yerden söylemek istiyorum. Katılım böyle mi engelleniyor yoksa? Sanki bu meclise seçilenler işte iş takibi yapacaklar, müteahhitler yani bunu biliyoruz. Ya, ...müteahhitler, iş takibi seçen, yapmak isteyenler ve haliyle yani. katılımın olmaması onların <gülüyor> işlerini daha kolay yapmasına da e, sebep oluyor. Bir cins o taraftan da katılım kapatılıyor mu? Bugünün fotoğrafında baktığımız zaman böyle bir şey var mı? E, tabii bunu çok açık görüyoruz. Şimdi muhalefetin ağırlıkta olduğu illere bakalım. Yani İstanbul'a bakalım. İstanbul'da mesela... Kanunda olmasına rağmen imar komisyonuna hiçbir zaman mimarlar odası ya da mahalle muhtarı ya da şehir plancılar odası davet edilmiyor. Ve bunu belediye başkanı ihtiyaç duymadığı gibi muhalefet partileri de dile getirmiyorlar. Yani davet edelim falan deseler belediye belki zorlanacak davet edecek bunu yapmıyorlar çünkü buna ihtiyaç duymuyorlar. Ya bizim yaptığımız araştırmada bunu çok açıkça gösteriyordu. Yani onun için sivil toplumla pek fazla ilgi duymuyorlar. İlgi duymadıkları için. Şimdi buna karşı tabii başka bir gelişme de var. Sadece formal yapılar değil. Bir de dünyada gelişen iki tane şey var. Bir tanesi daha çok bu sosyal medyanın çok yaygın kullanılmış olması artık böyle işte Kent Konseyi'ne falan çoğunlukla gerek bırakmayacak şekilde vatandaşın e, inisiyatifiyle bir, bir adımlar atılabiliyor. Bunun, doğrudan. Doğrudan evet. demokrasiyle. Facebook üzerinden. katılım üzerinde yani. Üzerinde ne kadar engellersen engelle bir katılım bu var. Bu katılım mi? demek buna yanlış aslında bence. kavram. E, çünkü katılımdan ziyade burada bir sosyal medya üzerinden görüş bildirmek evet. ve kendi Ama şeyinde. Ama politikacılar hiç hoşlanmıyorlar bundan. Evet. Yani bu e, giderek bu yöne doğru dön dönüşebilir tabii. Yani böyle bir gerçek de var. O yani açık olan belediye başkanı bu kanallardan Nitekim son zamanlarda gene gördük ki Başka yaptığımız araştırmalarda da şunu gördük ki Mesela belediyelerdeki memnuniyet oranı halkta çok yüksek çıkıyor Bunun sebebi, yani Belediye hizmetlerinden memnuniyet. memnuniyet çok yüksek çıkıyor Bunun sebebi bütün belediyeler bu sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar Diyelim ki birisi yolda bir tane işte bir tane kedi ölüsü gördüm. Onun fotoğrafını çekiyor, onu gönderiyor belediyeye. Belediyeye bir saat içinde geliyor, onu oradan alıyor, götürüyor. Bunun gibi yani vatandaş şeyi görüyor burada. Yani kendi müdahalesinin işe yaradığını görüyor. Vatandaş aslında ilgisiz değil. Bunu başka bir yerden, şimdi adı Cimer olan, Bimer'den baktığımız zaman İlk başladığı zaman yılda 200 bin şikayet varken şimdi 3-4 milyona yakın hmm. şikayet var. Yani şikayet edenlere bakıyorsunuz giderek daha aşağıya doğru gidiyor. Genel olarak üniversite mezunları, işte lise mezunları şikayet ediyorlar ama kadınlar da önemli oranda şikayet etmeye başladı. Yani bu başka bir şey gelişiyor Türkiye'de. Bir de vatandaş sadece şikayet etmekle kalmıyor. Biraz da öğrenmek istiyor sistemi. Gene bir Yaptığımız bundan 4-5 sene öncesindeki bir çalışmada gördük ki mesela 4 sene önce başbakanlık sitesini çeşitli başbakanlığa bağlı siteleri 150 milyon kişi tıklamış. Yani başbakanlık öyle vatandaşları çok da ilgilendiren bir bakanlık değil. Yani Sağlık Bakanlığı değil, İçişleri Bakanlığı değil, polis, belediye. Yani 150 milyon kez tıklanmış. tıklanmış. Yani vatandaşlar bir şeyler öğrenmek istiyor. Bunlar ne yapıyor? Ne var burada falan. Bunları görmek istiyor. Dolayısıyla böyle bir değişim var şeyde. İkinci bir değişim ise çok karmaşıklaştı işler. Artık öyle kolay e, sade vatandaşın gözüyle çözülebilecek gibi değil. Bu yüzden de ikinci olarak ikinci gelişme de uzmanlık katılım. Uzmanların katılımı. E, e, yani şimdi doğrusu işte İstanbul'daki trafik sorununu çözmek öyle çok ...kolay bir şey değil. E, çok ciddi planlama... ...bir takım uzmanlık gerektiriyor. Dolayısıyla ancak eğilimler... ...tespit edilebilir. gene de yapıyorlar... ...o tür eğilimlere yapıyorlar. Ama bir uzmanlıkla bunu çözmek gerekiyor. Dolayısıyla... Ama bu uzmanların da ne düşüneceğini... ...aslında tespit eden... ...mesela işte bir bu... ...çevre ve iklim krizi nedeniyle... ...artık karbon salınımını... ...düşürmeliyiz. Dolayısıyla... ...motorlu araç kullanımından... ...işte e, alternatif toplu taşımaya yönelmeliyiz gibi seçimleri söyleyecek olan uzmanlardan ziyade ne oluyor? Politikacılar oluyor ya da e, halk oluyor. Yani bunu aslında bizim müşterek çıkarımız bu yöndedir diyecek bir şey gerekiyor. Yansıt, irade, doğru ama uzman bunu tek başına hay, söyleyecek bakın, hepimiz şey Hepimiz için özellikle iklim meselesi öyle karmaşık bir konu, kolay bir konu değil. Ama uzmanlar bunu şimdi dünyanın gündemine getirdiler. Herkes bir şeyden şikayet evet. ediyor ve artık bunun nedeninin iklim değişikliğinden olduğunu, işte dünyanın giderek ısındığını herkes biliyor artık. Uzmanlar olmasaydı bu kolaylıkla öğrenilemeyecekti. Bu alanda çalışan... Bilim insanları demek De, Ya yani. yani, Tabii ki yani bilim insanları. Bu alanda çalışanlar ciddi katkılarda bulundular. İşte bu tür bir şeye doğru gidiş var. E, katılıma doğru gidiş var. Şimdi o yüzden aslında tabii akıllı belediyeler kaynakları yetmediği zaman yapabilecekleri en iyi şey yeni işbirlikleri yaratmak için bu katılım mekanizmasından yararlanmaktır. İşte Adalar Belediyesi'nin yapabileceği en iyi iş aslında oradaki çok yüksek insani sermayeyi, beşeri sermayeyi iyi kullanmaktır. Bunu iyi kullansa hem sorunları daha iyi anlatabilecek, sorunlara daha iyi çözüm bulabilecek. Yani biliyorsunuz Adalar'da yaptığımız toplantıda Adalar Belediye Başkanı ilk defa böyle bir konuşma yaptı. Millet bir şeyler öğrendi. Ee, ya yani sorunlara ilişkin sorunlara değil mi? Sorunlara ilişkin. Yani o zaman kendisine sorduğumuz soru şuydu. Ben neden bu toplantıyı daha önce hiç yapmadın? Evet. Kendi kendine yakınıyor yakınmaları haklı da olabilir ama buna nasıl cevap bulacağız yani büyük şehirle ilişkiler nasıl düzenlenir bu, oradaki oturan insanların bu katkısıyla düzenlenir. Pek büyük şehir değil diğer kurumlar da tabii, öyle birbirleriyle tabii. hiçbir alakası Mikrasyon olmayan, olmayan bir şey benim geçirdiğim hafta sonu bir büyük kaza vardı ölümden döndüm yani orada şuna şahit oldum Asu da raporlarda kaç kez yaptık Dünya Mirası Adalar Girişim Grubu olarak yani bu kurumların arasındaki iletişimsizlik zaten bizim en başlı problemlerimizin Biz başında geliyor ama stratejik planlama aslında diye bir şey var değil mi bugün belediyelerin e, yapması beklenen e, bir stratejik planlama adımı var anladığım kadarıyla bu 50 bin nüfusun üstünde, üstünde olan Hı. yerlerde ama bu mesela adalarda yine de belediye diyebilir ki olsun yani biz 50 bin Tabii. altındayız ama yapa şimdi stratejik planlama tam da Derya'nın söylediği yani bu kurumlar arası uzmanlık alanları arası bu bölünmeleri. Bütünleşik bir bakış açısı ve yani biz adaları hangi hedefe doğru götürmek istiyoruz? Adalılar olarak hangi hedefler üzerinde ortaklaşıyoruz? Bunu konuşabilmemiz ve belli bir ortaklığa, ortak değil mi? Hedeflere evet. varabilmemiz için iyi bir galiba şey araç. Ee, tabii çok iyi bir araç. Bunu kullanmak lazım. Belki de şunu yapmak lazım. Oradaki Kent Konseyi kendi kendine bir stratejik plan yapması lazım. Evet. Yani. Kendi kendine derken yani Adalılarla birlikte. Adalılarla birlikte. Evet. Yani kendisi böyle bir şey başlatması lazım. O zaman kamuda bir adım atıyor. Yani ona karşı bir cevap vermeye çalışıyor. Böyle bir şey yapmak lazım. Umarım ki bu dönemde tabii adalarda sorun sadece değil belediye meclislerinde de sorun var mesela kadın adedi yine çok azdı adalarda. Evet. Belediye meclisinde. Yani bu, buna dikkat edilmiyor. Dolayısıyla adalar için baktığımız hı. zaman kadın belediye meclisi meselesini şimdi partilere bastırmak lazım daha. Çünkü belediye meclislerini tespit etmediler. Hı hı. Ve <gülüyor> adalarda en az yarı yarıya olmalımış en az yarı ama öyle yüzde otuz falan değil yani orada bir kadınlar işin içine girerse şeyin çok değişeceğini düşünüyorum e, bu belediyelerin faaliyet raporlarını, stratejik planlarını, işte kesin hesap cetvellerini, falan, internet sitelerinde açık olarak göstermek zorundalar. Evet, faaliyet raporlarını yayınlamalarını gör, gör, görmemiz lazım. Şeffaflar mı? Bütçelerini? Bütçelerini ve kesin hesabı da yayınlamaları lazım ama onu çoğunlukla yapmıyorlar. Hı. Aslında yapmaları gereken başka bir şey daha var. Sayıştay raporlarını yayınlamaları gerekiyor. Hı. Gene İstanbul'da yaptığımız araştırmada gördük ki pek çok belediye yani 37 belediyede e, be, sayıştay yaptığı deretimden bir tane belediye kendi web sitesinde Sayıştay raporunu yayınlamıştı. Hı. Bazı belediyeler belediye meclisine bile haber vermiyor. Çünkü orada Sayıştay mali bakımdan denetlediği için mali bakımdan eleştirilerde bulunuyor. Hı. Bunu söylemiyor. Örneğin bir belediyede Sayıştay diyor ki burada 12 bin iş bir iş 12 bin iş yeri gözüküyor. Hiçbirinin ruhsatı yok diyor. Hı hı. De, ruhsat, halbuki ruhsat alsalar belediyenin geliri artacak. Bir de oraları kontrol edilmiş olacak. Ruhsat almadıkları için bu sefer rüşvet veya başka türlü mekanizmalar hı hı. çalışıyor. Evet. O zaman katılım için biz vatandaş olarak da bunları şey yapmamız lazım ha. bir kere. Takip etmemiz gerekiyor. lazım. Evet. Belediye meclis üyelerinin de bunları evet. takip etmesi evet. gerekiyor. Bizim de takip evet. etmemiz gerekiyor önümüzdeki dönemde. Aslında buna katılımdan ziyade birlikte yönetmek diyebilir miyim? Belki de. <gülüyor> güzel bir bitiriş oldu <gülüyor> Çok güzel birlikte yönetelim Peki programımızın sonuna geldik e, Konuğumuz Fikret sözü. Çok teşekkür ediyoruz Bize evet, çok güzel yönetişim Kamu ve yerel e, Bilgiler e, Belediyecilik e, Konularında bilgi verdi Birçok kitabı var tavsiye ederiz Ama bütün bu bilgileri öğrenmek isterseniz Bizim e, sosyal mecralarımız Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamız Twitter ve Instagram'dan e, bilgileri alabilirsiniz. Programların podcastlerini geçmiş dinleyebilirsiniz. Önerilerinizi de ekleyebilirsiniz. E, önümüzdeki hafta konuya devam ediyoruz. Bir değerli konuğumuz daha var. Sonra adaylar davet edeceğiz. Umarım davetlerimizi kabul ederler. Bir de destekçimiz Gülsüm ve Çağatay Çırpıcıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkürler. Teşekkürler. Adalar hepimizin. görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın adalar hepimizin.